Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhaba ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Bu akşam öykücülüğünün haricinde bir edebiyat savaşçısı olan benim de bir dönem katılımcıları arasında yer aldığım... Galapera Kültür Sanat Merkezi'ndeki çalışmalarıyla da bilinen Jale Sancak konuğum. E, bugüne kadar saymakla bitmeyecek öykü kitaplarının ve bir de antolojisinin, e, antolojinin sahibi olan e, Jale Sancak en son gençlerle bir bir buluşarak bir kitap hazırladı. Kitabın adı Burada Mutlu Değilim. Jale Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bir öykü yazarı olarak neden e, gençlerle söyleşiler e, yapmak istediğinizle başlayalım. Evet şimdi ben e, Tanrı Kent kitabımı çalışırken e, Tanrı Kent e, daha çok kentin sosyoekonomik ve sosyokültürel farklılıklarını anlatmayı amaçlayan bir kitaptı e, bu kitabı çalışırken birdenbire aklıma neden gençlerle böyle bir şey yapmıyorum hı hı. diye bir düşünce düştü <gülüyor> o nedenle de yani e, gene sosyo kültürel ve sosyo ekonomik farklılıkları olan özellikle gençlerle birlikte çalışmak ve böyle beraber paralel bir çalışma yürütmek istedim ama e, Tanrı Kent'ten daha sonra çalışmaya başladım hı hı. burada Mutlu değilim. 2007 ve 2007 10 arası. 7 ile 10 arası. E, yoğunluktan tabii hemen tamamlanamadı. Evet. Uzun bir zamana yayıldı. Sonra kitabın çıkması da bir zaman aldı. Hemen kitapta yayınlanamadı. E, şimdi sanıyorum... E, yani kitap yayınlandıktan sonra aslında ilk konuşma yaptığım... ...ilk söyleşi yaptığım gençlerde büyük değişimler Öyle vardı, mi? olmuştu. Birkaç tanesini yakından tanıdığım için onlardaki o değişimleri de e, görebildim. E, ama çok doğal bir şey bu tabii Bunu sonra soracaktım ama e, hazır <gülüyor> konuyu açmışken <gülüyor> e, ne gibi değişimler? E, düşünceleri değişti. Bazı konulardaki düşünceleri değişti. Söyleşilerden sonra mı? Kitap çıktıktan sonra kitap mı? Kitap çıktıktan sonra çünkü kitap çıktığında aradan bir zaman geçmişti. Hı -hı. Yani 3-4, kimi hepsi değil tabi. 3-4 yıl gibi bir zaman geçmişti. Kimi düşünceleri değişti. Hayata bakışları, biraz siyasi düşünceleri değişti Hı -hı. elbette. Hı -hı. E, böyle de bir şeye tanıklık da ettim e, hatta güldük arada evet yani. konuşunca o zaman böyle söylemiştin şimdi bak böyle söylüyorsun <gülüyor> diye Evet. <gülüyor> çok çok enteresan bir şey bu yani hakikaten e, şey mesela e, notlarımın arasında şey var hani bu kitap şimdi oh, 18-19-20 21-22 e, yaşlarındaki e, dediğiniz gibi farklı e, sosyo-kültürel e, şeylerden Sınıflardan alanlardan Ananlardan. gelen e, gençlerle yaptığınız söyleşiler evet. mesela 20 yıl sonra bu kitabın bir e, yenisi <gülüyor> aynı kişilerle bu sefer e, olgunluk e, zamanlarında e, görüşmek çok e, o farkı görmek e, önemli olur diyecektim ama... 3-4 ee, sene bile <gülüyor> Türkiye'de yetmiş. De evet değişebiliyor ama bu bana hep söyleniyor. Neden 10 yıl sonra aynı çocuklarla tekrar bir kitap yapıp böyle bir çalışma yapmıyorsun? Muhakkak. E, tabii hepsini bulman mümkün olmaz bir kere e, böyle bir şey var. E, i̇kincisi de bilemiyorum e, cazip bir şey olur mu? Bizim bence olur. Cazip olur, bence ama olur ama insanların ne kadar ilgilendirir onu da bilemiyorum. Hatta belki iki cildi birlikte yayınlamak. de <gülüyor> Evet, evet. On yıl önce, on İlginç yıl sonra bir şey olur şeklinde. aslında. Gerçekten hep de söylenen bir şey oldu bu. Bu gençleri nasıl seçtiniz? <gülüyor> ya sizi nasıl bu, buldular? Şimdi dediğim gibi biri benim oğlum. Evet. Ee, bir tanesi. Bir kere onun... o ayrı bir Oy deneyim. <gülüyor> ee, bir tanesi onun kız arkadaşı. Biri gene e, çok yakından tanıdığım bir insan ama onun dışındakileri. E, tuhaf gelebilir insanlara sokakta, vapurda, e, bir şeyde kafede, ilgimi çeken bir hali varsa tam benim söyleşi yapabileceğim birisi diye düşünürsem yanlarına sokulup böyle bir teklifte bulundum. Allah evet Allah. kimisi kabul etti, kimisi şaşırdı, kimisinin çok hoşuna gitti. 20'den fazla söyleşi yaptım aslında. Hmm. Ama e, kitapta 12 söyleşi var. Evet. Çünkü e, diğer konuştuğum o sevgili gençler bana benim ilgimi çeken yanları konusunda çok da tatminkar yanıtlar veremediler. Ketumluk var herhalde orada. Ketumluktan ziyade şöyle bir şey var. Mesela bir rock grubunun solistiyle bir söyleşi yapmıştım ve gençlerin çok tanıdığı bir grubun solistiydi. Ama ben orak, rock, rockçılık konusu, orak rock felsefesi konusunda kendisinden tatminkar cevaplar alamamıştım. Hı. Böyle de bir şey var o zaman çok anlamlı gelmiyor. Sonra gotik giyimli bir genç arkadaşla tanışmıştık ve o da yani öyle giyiniyor işte makyajı öyle giyimi öyle genç bir kız ama gotik olmanın ne olduğunu sorduğunuzda <gülüyor> bir şey yok. <gülüyor> Belki e, ayrı bir kitap yapmak lazım bununla ilgili. İşte bu e, diyelim ki konseptin içinde giyiniyorlar, davranıyorlar, öyle görünüyorlar ama aslında onunla Onun ilgili bir şey yok. bilmiyorlar. Derinliği yok. Ya da e, o görüşü çok bilmiyorlar, o felsefeyi çok bilmiyorlar. Belki de ayrı bir çalışma yapmak evet. gerekir bu konuda. Gerçi mesela evet. o gotik meselesinde Nesra'nın verdiği yanıtlar, e, hani evet. hakikaten Evet, Benim evet. diyen gotiye e, parmak ısırtacak, parmak ısırtacak. E, bir yaşam öyküsü var. Ki o aynı zamanda yani go ne gotik görünüşlüydü e, ne öyle bir e, giyimi makyajı vardı. Ama e, tabii uç, uç bir e, örnek kitapta. E, peki kitapta sadece sizin gençlerle yaptığınız e, söyleşiler değil ayrıca bazı söyleşilerin altı tanesinin e, üzerine altı e, farklı alandan e, ve türden e, şeyler e, kitapları olan yazarlarımızın da evet. yorumları var onların evet. da isimlerini anmış olalım evet. e, Altay Öktem Bahadır Baruter, Gündüz Vassaf Haydar Ergülen, Hakan Günday ve İpek Ongun. Evet. Bu isimleri e, neye göre seçtiniz? Şimdi aslında kitabı e, çıkartacağımız zaman genel yayın yönetmenimizle dedi ki böyle bir şey yapalım. Keyifli olur hem yani e, İknur Hanım. İknur Hanım birlikte. Değil mi birlikte, Evet. E, bu aslında onun önerisiydi. E, gençlerin sevdiği işte okuduğu, dinlediği hı hı. yahut işte karikatürist olabilir. Onların ilgilendiği insanlar da bu kitapta yer alsın ve genç olmakla ilgili ya da gençlerin anlattığı şeylerle ilgili yorumlar yapsın. Eee Seçim buradan e, başladı fakat e, ben mesela kitapta Mercan Dede'nin olmasını istemiştim. Şebnem hmm. Ferah'ın olmasını hmm. istemiştim. İşte Hayko Cepkin olsun istemiştik. Birkaç isim daha var şimdi hatırlayamadım ama onlara ya ulaşamadık. E, ulaşmamızın önü kesildi daha doğrusu <gülüyor> asistanları tarafından. <gülüyor> Yahut da böyle bir şeyi kabul etmediler. E, sözgilimi mor ve ötesinden Harun önce e, yazmayı düşündü. E, cazip geldi sonra dedi ki hayır ben gençlik üzerine ahkam kesmek istemiyorum. Hmm. Yanlış olur bu. Halbuki bir ahkam değildi istediğimiz. Yani Onlar gençliklerini nasıl yaşadılar, bu olguya nasıl baktılar yahut burada bir söyleşinin arkasına yazacakları zaman o genç insanın söyledikleriyle ilgili yorumları nedir bunu istemiştik. Evet. Korktular sanıyorum kimi sevgili <gülüyor> <gülüyor> sanatçılarımız da. E, tabii böyle bir zorunluluk da yok elbette ama kitapta yer alan diğer dostlarımız onlar sağ olsunlar katkı sağladılar kitaba. Evet, gerçekten e, farklı bir boyut ve şey katmış hmm, kitaba hakikaten. Evet, evet. Keşke her soruşu şey olabilseydi. Evet yani ama e, bu, evet. bu şekilde hani seçmeli <gülüyor> e, şekilde gitmesi de e, şey evet, gayet evet, e, hoş evet. görünüyor. Ee, söyleşileri okurken bir şeyi fark ettim. Ee, o kadar e, hem söyleşinin akışına göre e, hem de sizin e, belli noktalara e, eğilerek ve derinleşerek gitmenizin sonucunda aslında her e, şeyin söyleşinin e, söyleşi formunda bir öykü gibi de okunabileceğini e, düşünüyorum. E, hatta belki hani bu söyleşileri yaptıktan sonra oradan çıkan malzemeyi siz... Ee, ...öyküleştirebilirdiniz ama böyle e, bırakmayı evet. Evet. E, şey yapmışsınız, tercih etmişsiniz. Evet, ben aslında e, çok yönlü bir şey olsun istedim. Sorular sadece tek bir e, konuda değil, bir sürü e, Hı -hı. konuda onları ilgilendiren, işte hayata nasıl bakıyorlar... Gençlik üzerine ne düşünüyorlar, politik görüşleri nedir, cinsellikle ilgili düşünceleri nedir, başka gençlerle ilgili neler düşünüyorlar, işte kaygıları, üzüntüleri, sevinçleri, sorunları bütün bunları öğrenmek istedim. Belki sorular fazla olunca, söyleşiler de uzun aslında bir öykü malzemesi. Hı. Oluştu orada ama e, öykü yapmayı düşünmedim bunları çünkü bu kitabı yaparken aslında e, ön sözde de yazdığım gibi ya da son sözde belki yazmışımdır. <gülüyor> Sözü asıl sahibine bırakmak istedim ben. Evet, evet. Yani sözü gençlere bırakmak istedim ve şunu düşünüyorum ne kadar doğrudur bilmiyorum. Elbette kendini çok rahat ifade eden gençler var. Böyle kesimler var. Özellikle de ekonomik sorunları olmayan daha özgür yetiştirilen ama genele baktığımızda halin e, gençlerin sözlerini söyleyemediklerini düşünüyorum. Kendilerini bir sürü baskıdan e, zorluktan Kısıtlamalardan çok da uzak tutamayıp ya da oradan çıkamayıp çok fazlaca düşüncelerini ifade edemediklerini var olmak için çok zorlandıklarını düşünüyorum. Tabii ki bu şey değil yani 3-5 tane de değil böyle büyük bir çoğunluk halinde bana göre hepsiyle söyleşmek mümkün olmadığı için o zaman ben de ee, sözün asıl sahibi olarak e, farklı kesimlerden gençlerle konuşmak istedim. Ve e, bu onları yani öykü yapmam çok anlamlı olmayacaktı o zaman sanırım. Yok zaten hani e, niye evet. yapmadınız anlamında <gülüyor> biliyorum, biliyorum, elbette, e, şey yapmadım. E, ki hani... <gülüyor> Bu haliyle kitabın tamamını okuyup bitirdikten sonra evet. bunu yeniden düşündüğümde iyi ki de yapmamışsınız bir yanıyla. Hem belirttiğiniz gibi onlara kendi sözlerini söyleme imkanını evet. biraz da olsa verebiliyor olmak adına... ...hem de bu formun kendisinden gelen bir keskinlik ve netlik söz konusu. Kendi sözünü kendi cümlesiyle evet. ifade ediyor. O çok çok önemli. Evet. Peki sizin şahıs olarak... Ee, bu projeye başlamadan önce ve bitirdikten sonra e, gençlik ile ilgili şeylerinizde ne gibi e, değişiklikler oldu? Gençlerin ee... 3-4 senede fikri <gülüyor> değişmiş ama sizin gençliğe Aslında dair şöyle söyleye bakışınız. Ee, gençliğe bakışımda çok fazla bir şey e, değişiklik olmadı. Çünkü ben... ...gençlerden yanayım. Bu da böyle... ...çok Ve klişe bir Ve sürekli de onlarla laf. birliktesiniz onlarla aslında Onlarla yani. birlikteyim aynı zamanda da. Lafta kalan bir şey değil. değil yakinen değil. biliyorum. Öyle gerçekten. Gençleri çok seviyorum. Onlara çok inanıyorum. Ya yani Çok klişe gibi gelebilir bu laflar ama... ...önce nasıl bakıyorsam... ...sonradan da bu bakışım... ...belki de daha da şey... ...kendimin bakışını doğru buldum. Ama içimi çok acıtan... E, ...söyleşler sırasında da... E, ...yerler oldu tabii onlarla... ...konuşurken. Özellikle... Ee, Nesra söyleşisinde beni bir evet, hafta o, kendime getiremedi o, o hakikaten ee, çok beni öyle yaralamıştı ee, çok yakından da tanık olunca insan e, daha etkili oluyor duymak gibi bir şey değil bu Evet o tanıklık evet, yani Altay evet. Öktem e, o söyleşi evet. üzerine yazmış ve ben Nesra ile yüzleşemem, yüzleşemem. E, diyor evet. yani hakikaten evet. Evet. E, kolay bir şey değil. Gerçekten ve Altay'ın söylediği de çok doğru Nesra aynı zamanda bir şair. Kesinlikle yani, öyle yani. Öyle. E, şair hem şöyle o söyledikleriyle ve düşünce biçimiyle hem de e, bana rap biçiminde yazdığı şiirleri okumuştu. Aa. Gerçekten rap e, şeyi olan ritmi olan şiirler çok e, ilginçti. E, çok etkileyiciydi, çok yaratıcıydı. Umarım bir gün bir yerde yayınlanır ve dilerim, okuyabiliriz yani. Dilerim ben onu tanıdığımda zaten e, kağıt arıyordu. ...şiir yazıp... ...Beyoğlu'nda satacaktı. Öyle bir şeyi vardı. Evet, evet, evet. Söyleşinin, satacaktı. Başlarında, Söyleşinin başında da var sanıyorum. Bu, sordan evet. vazgeçiyor. Ee, sonra evet vazgeçmişti. Ee, tabii zor. Çok zor bir durum Nesra'nınki. Ama hepsinin kendine göre... ...tabii Nesra Muhakkak. kadar olmasa da... ...farklı zorlukları var. O var olma savaşı işte. O üstlerine yüklenen... ...daha çok erken yaşlarda... ...sorumluluklar, gelecek kaygısı... Hep bir şey ol, bir şey ol, evet. hep bir şey ol. Bir şey yap değil bir şey ol, bir şey ol, evet. bir şey ol, bir şey olmak sistemin dayattığı o korkunç şey diyorum ben. Böyle gençlerle... Peki şimdi... e, şeylerin haricinde, şimdi kitaptan önce de tanıdığınız ve sonra da görüşmeye devam ettiklerinizin <gülüyor> haricinde o e, bir anda e, karşısına çıkıp... Teklif götürdüğünüz gençlerle görüşmeye devam ettiniz mi hiç? Ee, ya da Daha, sonra, daha sonra birkaç kere görüştüklerimiz oldu ama hiç görmediklerim de hmm. oldu. Bir de şey oluyor yani yer değiştirebiliyorlar. Hmm. İşte adresler, telefonlar kaybolabiliyor. Ya da aramayabiliyorlar. Görüşmüyoruz o nedenle birçoğuyla. Kitap yayınlandıktan sonra onlara gelen geri dönüşler... Ben hiç e, duyduğunuz oldu mu? Ee, şimdi kitap yayınlandıktan sonra e, yani onlara ge geri dönüşlerle ilgili pek bir şey konuşmadık. Hı. Yani onlara olan geri dönüşün ne olduğunu bilmiyorum ama ben e, kitabı yayınlamadan önce e, İktun Hanım'a götürdüğümde Dedim ki yani bunu kitap yapalım mı? Tabii çok istiyorum yapmak. Hı hı. Ama bilmiyorum dedim. insanları çok da ilgilendirir mi? Çünkü içinde çok tanınmış bir genç yok. Şöhret yok. işte çok dikkati çekecek biri yok. Sıradan gençler. İknur Hanım dedi ki bana ben bu kitaba çok inanıyorum ve kesinlikle bunu yapmamız lazım. Ki zaten sonuçta <gülüyor> öyle oldu. Sonra ben de çok şaşırdım. Kitap gerçekten ilgi gördü. Ee, okundu. Ben o yeni bildirimleri aldım. İşte kimi söyleşilere katıldım bununla ilgili. İyi ki böyle bir kitap yaptınız dendi. Tabii hep insanın suratına böyle söylenir <gülüyor> <gülüyor> ama ben onun samimi olduğunu düşünüyorum. İlki gören bir kitap ediş, oldu. Değilim. Bu da beni çok mutlu etti. Ben özellikle hem gençlerin, öteki gençlerin hikayesini okumasını çok istiyordum. Hem de işte ebeveynler. Onlar da okumalıydı. Evet ve ebeveynlerin biraz tabii şey rahatsızlık da duyduklarını, yani çok rahatsız olduklarını ama ama bunun iyi bir şey olduğunu da söylediler <gülüyor> bana. Ben böyle daha çok geri dönüşlerle karşılaştım. Ama bunun da yüzleşilmesi gerekiyor hakikaten. Yani e, buradaki işte kitabın içerisinde yer alan Hı -hı. E, gençler e, o kadar farklı alanlardan sosyokültürel e, yapılar içerisinden seçmişsiniz ki ee, hani benim çocuğum zaten e, böyle bir şey yaşamayacaktır. Rahatlığına e, hiçbir ebeveynin e, kapılmaya şey yok, e, şansı yok. Evet, bence. De. Ee, hani bence o olmasa de. öbürü olabilir çünkü. Evet. E, hani bunu söylerken tabii ki bunların hepsi kötü örnekler anlamında hayır, söylemiyorum. Hayır, hayır, tabii. Deneyimlerin tabii. E, aktarılması anlamında söylüyorum. Tabii, o açıdan e, önemli de bir şey sosyolojik veri sağlıyor aslında. Hı -hı. Bence de bence de ee, şimdi özellikle de zaten hani kötü örnek değil dediniz doğru <gülüyor> özellikle de e, işte bir şey var solcu bir genç var komünist bir genç <gülüyor> var bir e, şeyli genç var e, ülkücü genç var evet. e, işte bir yani ortanın üzerine varlıklı bir ailenin oğlu var ama işte çok yoksul morgun kapısında annesinin evet. Ölüsünü alamayıp para yüzünden bekleyen bir genç var. E i̇şte o evini babasını ailesini terk edip sırf okumak için ve sokaklardan kurtulmak için yetiştirme yurduna yerleşen kendi isteğiyle sevgili Recep var. E Recep söyleşide de söylediğim gibi e kitapta da yazdığım gibi e gülemeyen bir çocuktu. Hı hı. Yani bunu görmek lazım. Gülmek isteyen ama gülemeyen çocuk. E... Şimdi evet belki çok koşulları iyi olanakları iyi olan ailelerin çocukları işte o morgun kapısında bekleyen çocuk gibi ya da Recep gibi olmayabilir ama Nesra gibi olabilir. Yani, yani. asla temenni ettiğimiz ama bunlar olabilen şeyler bunlar yaşanan şeyler çünkü o bir diplomat kızı. Kolay kolay bir diplomat yani. kızının bu, bu tarz şeyler yaşayacağı yani böyle kötü deneyimler geçireceği düşünülemez elbette. Ama e, yaşam farklı biçimlerde üstüne saldırıyor insanın. Gençlerin daha çok saldırıyor diye düşünüyorum. <gülüyor> daha e, nispeten korunmasız <gülüyor> şey ve var. şeysiz evet, evet, tabii, e, olmalarının tabii, büyük tabii, tabii. etkisi olmalı. <gülüyor> Ama hepsi çok güzel çocuklardı. Yani ona ona hiç şüphe yok. Ona evet. hiç şüphe yok. Evet. Hakikaten Öyleydi yani o, hani... E, evet yaşadıklarını kimilerinin bazılarının bazı yaşadıkları e, çok kötü, örseleyici vesaire evet. e, olabilir. Ama e, hani o piyasada böyle e, cıvık cıvık bir, bir takım e, kişisel gelişim kitapları falan filanlar vardır evet. ya. Yani evet. hani e, o kitapları okuyarak e, kendi şeylerini... E, İç dünyalarını e, daha da jöleleştirmek yerine insanlar aslında bu kitabı okuduklarında gerçek insan deneyimiyle hani Nesra'yı okuyup onun e, bir anını evet. e, anlamaya yaklaşabilmenin e, 20 cilt kişisel gelişim kitabı okumaya e, bedel olabileceğini düşünüyorum. Çok haklısınız ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ama o da bir sektör. Yani. Ee, evet o da bir sektör. Bu gayet güzel de insanlara çabuk ulaştırılıyor. İşte bir sürü paralar dökülerek tanıtımları yapılıyor. Çok şey... ...cazip bir şekilde tabii sunuluyor yani. ve tabii ki <gülüyor> alıcısı çok oluyor. Daha çok tüketmesi ama gereken daha çok, çok adama ihtiyacı var çünkü. Kesinlikle, kesinlikle öyle bir şey var ama hakikaten gerçek yüzleşmenin çok uzağında tutuyor. Yani yaşamın çok e, içinde olmuyorsunuz onlarla bence. Mümkün değil. Mümkün, mümkün değil. değil Yaşamın yani, içinde plastik, değilsiniz. Plastik bir şey gerçekten. Bir şey. Gerçekten öyle bir şey. Oysa yaşayarak her şey öğreniliyor. Başka bir yolu yok bunun. O kişisel gelişimin sağlayacağı şeyler de sizin de söylediğiniz gibi tamamen yaşayarak. Mümkün değil. Şeyleri, anlayarak. E, söyleşileri ve işte e, kitapta yer alan gençlerin hikayelerini okurken aslında e, e, bir yandan da şeyi düşündüm. Sizin... Önceki kitaplarınızdaki, öykülerinizdeki e, karakterleri vesaireleri e, de düşündüğümde aslında e, evet. her biri e, birer jale sancak e, öykü <gülüyor> karakteri gibi. Çünkü siz de e, çok farklı e, sosyo-kültürel yapılardan, e, hayatın böyle anlık e, farklı ayrıntılarından, inceliklerinden beslenerek öykülerini Hı -hı. E, yazan birisiniz. Evet, e, doğru. Seçimlerimde ya da kitaba aldım demek ki bunun dışına çok çıkamıyoruz. O bizim saplandığımız noktalar var. Yani saplanmak mı diyelim ona ya da illa anlatılması söylenmesi gerekiyor diye düşündüğümüz şeyler ve tabii işte benim belirleyici e yapılması lazım sonuçta yani. Yani sizin dünyayı bakışınızla... bin gençle yapamazsınız. Kesinlikle e, bu da benim tabii ki işte yine yani dünya görüşümle ilgili bir şey. Evet e, kitaba giren çoğunlukla da böyle oldu kitaba giren gençlerde. Yani öykü kahramanlarıma yakın dur. Evet. çocuklarda hakikaten öyleydi işte ben öykülerde de sanıyorum aynı şey sözünü söyleyemeyene söz olmaya çalışıyorum belki orada da böyle bir buluşma var peki şeyde şimdi programın başında bahsetmiştik Galapera Evet. Kültür Sanat Merkezi'ni de bir yandan e, yüklenmiş ve e, işte dediğim gibi Elibya Savaşçısı olarak evet. sürdürüyorsunuz. <gülüyor> e, orada bir de Galapera Öykü fanzini çıkarmaya başladınız. Evet. Onun için ayrıca e, bir programda e, konuk almak isterim. <gülüyor> Galapera'da aynı zamanda Karakutu Tiyatro'nun da oyunları var. Sitenizden evet. takip edebilirler. Hı. Onun da e, küçük sözünü etmiş olalım. Şimdi yeni bir kitap çıktı. Galapera'da e, bunun haricinde de bir takım... ...kurslar, oturumlar vesaireler yapıyorsunuz... Evet. ...tiyatro... E, ...işi bir yandan devam ediyor... ...vesaire ama sizin bunların içerisinde... E, ...rahat durmayacağınızı... ...çalışmadan durmayacağınızdan <gülüyor> evet. eminim... E, ...tezgahta... ...yahut en azından e, şu anda... ...fikir olarak... E, ...bir şeyler var mı aklınızda? Var, ben bir romanla uğraşıyorum... ...bir buçuk yıldır, bir öykücü olarak... ...bir buçuk yıldan fazla oldu... Bir buçuk yıldan fazla oldu ...değil mi <gülüyor> konuşmuştuk daha önce... <gülüyor> Ee, ama zamansızlıktan çok ağır çalışabildim. Şu son iki aydır çok hızlı çalıştığımı söyleyebilirim. Harika. Bir öykücü olarak ilk kez roman yazacağım. Harika. Ama sonra sanıyorum tekrar öykücülüğe geri döneceğim ve öykücü olarak öleceğim Lütfen. diye düşünüyorum. <gülüyor> evet roman e, tabii iyi bir roman okur oldum bu da söylemem bilmiyorum ayıp mı olur ama Yok yani, ve roman temaz olur. E, roman gerçekten. E, Yazınsal türler içinde hakikaten e, çok şey e, değerli bir tür. E, fakat bana e, eksilterek anlatmaya alışmış Hı -hı. birisine evet. açarak anlatmak e, gerçekten biraz e, şey geldi. E, zordan öte... Ben bunları zaten eksilterek anlatabiliyorum. Evet. Çok daha kısa e, alanlarda bu kadar uzun, bu kadar enerji nasıl olacak diye zaman zaman e, bunaldığım oluyor. Ama bitireceğim kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi böyle romanla uğraşıyorum, romanı bitireceğim. Ondan sonra bilemiyorum tabii ne gelir ama doğru galiba boşturmak bana göre bir şey değil. Sonra başka çalışmalar gelecektir. İşte tabii Galapera'da çok zamanımı alıyor benim. Ama seviyorum orada yaptığımız şeyleri. O edebiyat söyleşileri özellikle... ...yazar konuklarımızın gelmesi... ...sonra oradaki atölye çalışmaları... ...işte orada gençlerle de... ...daha fazla da bir arada olmak da... ...daha kolaylaşıyor... ...onları da seviyorum bir ada gibi görüyorum Galapere'yi... ...yani Kesinlikle o kalabalığın içinde Kesinlikle çekildiğimiz öyle. bir ada bizim... ...biraz Kesinlikle kendimize öyle. de yakın durduğumuz... ...çok yabancılaşmadığımız bir ada... E, ...keyifli geliyor bana... ...yani kütürtük <gülüyor> sıcak bir ortam zaten... Evet, ...ve evet, evet. E, herhangi bir şeyin... ...hani o... Ee, bir takım sanat merkezlerinde e, kurumsal e, bazı şeyler olur ya e, seremoniler binler, efendim evet. hoş geldinizler bilmem neler falan filan onların hiçbiri e, Galapera'da Yok. yoktur yani içeri Yok. girersin e, çayını söylersin sohbete dalarsın vesaire. Son Elbetti. derece sıcak ve şey Elbetti. bir ortamdır yani orası. Yani hem edebiyat mekanı hem dost mekanı olsun diyoruz. Kesinlikle orası. Öyle. Sadece hani bir etkinlik için herhangi bir şeye katılmak için her zaman gelsin insanlar. Konuşalım, oturalım, sohbet edelim, paylaşalım. Bunu istiyoruz. Şey zaten biraz da gelen de görüyor. Biraz ev havasında evet, da bir evet, yer evet, aynı yani zamanda. <gülüyor> öyle bir yer. Çok öyle. dost edindik Galapera'dan. Çok güzel ilişkilerimiz oldu. Bizi besleyen ilişkiler oldu müdavimlerimiz var gelen ama bir gelip bir daha hiç gelmeyen insanlar da var galiba bu bir ortak dil ruhların buluşması o sıcaklığı beraber paylaşmak isteyenler için uygun bir ortam Galapera bizi radyodan dinleyen bütün dostlarımızı da aslında bekliyoruz Galapera evet, misafir, etmiş. <gülüyor> misafir edelim <evet. gülüyor> e, tünelde Tünelde hemen e, alıştım bu tarifi vermeye. Tramvay durağının karşı sokağında evet. e, zaten işte Galapera diye kapısında da e, bir şey var, e, ibaresi var. Kübabar var, Küba barın karşısında. karşısında Çok kolaylıkla bulabilirler e, bizi aslında. Merhaba diyip her zaman <gülüyor> içeri girebilirsiniz. Tabii cumartesi günleri akşamüstleri e, muhakkak bir yazar söyleşimiz oluyor. O, Galapera geleneği oldu işte o kitap konuşuyoruz. Edebiyat konuşuyoruz. Muazzam verimli ee, ve şey geçen söyleşiler onlar. Gerçekten sizin de aslında e, beraber yaptığımız e, değil mi? Mete Tunçay gelmişti. Evet, Murat, Bülent, Murat Belge Somay, gelmişti. Murat ve Belge Somay gelmişti. Olmuştu. Onlar müthiş güzel söyleşilerdi. Çok keyif aldığımız. Kalabalık olan söyleşilerimiz <gülüyor> de aynı zamanda çok iyiydi. E gelsin e, işte bizi e, ve e, yani edebiyatı paylaşmak isteyen dostlarımız gelsinler diye bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Onlar için yapıyoruz bunları çünkü. Bu çağrıyı de yaparak zannediyorum evet. programa son vermek durumundayız. Evet. Jale Hanım katıldığınız için çok teşekkür ederim. Efendim değerli öykü yazarlarımızdan Jale Sancak ile farklı yaşam koşullarından gelen gençlerle yaptığı söyleşilerden oluşan Burada Mutlu Değilim üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Matbuat dünyasından bu haftalık da bu kadar. Görüş öneri eleştirileriniz için iletişim ...için Facebook sayfamızın haricinde e-posta adresimiz matbuatdunyası@gmail.com haftaya yine aynı gün ve saate Matbuat Dünyasından bir başka konuyla buluşana dek şimdilik hoşçakalın iyi akşamlar. Matbuat Dünyası.